Merhaba'lar. Sözcüçün programında bu hafta eğitim alanında gerçekleşen hak ihlallerinin en temel unsurlarından biri olan ders kitaplarında insan hakları konusunu ele alacağız. Konuklarımızda Tarih Vakfı'nın yürüttüğü ders kitaplarında insan hakları projesi 2'den Sevim Çiçek ve Gamze Sarışen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Demin de söylediğim gibi e, Tarih Vakfı'nın yürüttüğü bir insan hakları projesi var. Ders kitapları üzerine incelemeler gerçekleştiriyorlar. Aslında bu ikincisi. Birincisi 2002 yılında evet. yapılmıştı sanırım ve 2007'de bir tekrar evet. demek ne kadar doğru bilmiyorum ama evet. bir tekrar proje yapıldı. E, koordinatörlerden biri sensin Gamze istersen senden bu projeyi <gülüyor> biraz dinleyelim. Tamam, Tarif Vakfı ilk olarak 2002-2004 yılları arasında ders kitaplarında insan hakları projesini başlattı. O dönem Türkiye Bilimler Akademisi şemsiyesi altında bu proje yürütülmüştü ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın da uzmanlık desteği alınmıştı. O dönem 190 ders kitabı her sınıftan ve her branştan insan hakları ölçütleri açısından incelenmişti. Bu ölçütler de yine o dönem uluslararası belgeleri e, referans alarak e, bu konuda ilgili projenin danışma kurulunda yer alan e, akademisyenlerce, eğitimcilerce oluşturulmuş insan hakları ölçütleriydi. Ve e, o incelenen 190 ders kitabı e, sonunda 4 bin farklı insan hakları ihlali tespit edilmişti. Pardon bölüyorum lafını ama... E... Bütün, kitaplar, yani bütün sınıflardan 190 kitap diye bahsettin sınıflar derken ilk öğretim sınıflarından mı bahsediyorsun? Yok hem ilk de? öğretim hem Değil orta mi? öğretimde Aha. sosyal bilgilerden dil kültürüne, hı hı. E, müzikten sağlık bilgisine kadar e, yalnızca net sosyal ve tarih e, ders kitaplarıyla sınırlı kalmamış olan bir projeydi. Sonrasında 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir sürece girdi. Eğitimde reform süreci ve bunun bir parçası da ders kitaplarının yeniden yazılmasıydı. Bu aşamada ilk olarak ilk öğretim ders kitapları yenilendi. Ve 2007 senesinde biz projeye yeniden başladığımızda ilk öğretimde 1. sınıftan 7. sınıfa kadar tüm temel ders kitapları yeniden yazılmıştı. Ve ortaöğretim öğretim ders kitapları da kademeli olarak ...yenilenmişti ve biz e, ikinci projeye yeniden başlamamızın temel nedeni... ...bu e, ilk proje döneminden ikinci proje dönemine kadar geçen süreçte... ...ders kitaplarında insan hakları açısından ne tür e, iyileşmeler gerçekleştirildi... ...hangi sorunlar devam ediyor bunları tespit etmek... ...bu anlamda ders kitaplarında insan hakları iki projesi bir izleme ve raporlama e, çalışmasıdır. İlk proje sonunda bir tavsiyeler raporu e, yayınlamıştık... E, İkinci proje sonunda da bir aslında rapor yayınladık. Ona daha sonra Hı -hı. geliriz. Yani aslında çok da fazla bir gelişme olmadığını gördük. Sınırlı bir iyileşme olduğunu gördük. Hı -hı. Projemiz 18 aylık bir projeydi. Ağustos 2007'de başladı ikinci proje ve geçtiğimiz Ocak ayında sona erdi. Proje kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirdik aslında. Öncelikle yine gönüllülerle çalışıldık proje döneminde olduğu gibi. Bu sefer daha sınırlı sayıda bir gönüllü katılımıyla gerçekleştirdik. Ve bu gönüllülerin bir eğitim atölyeleriyle önden nasıl ders kitaplarını insan hakları açısından inceleyeceklerine dair bir eğitim verdik. Belki bu konuda Sevim Hanım bu sürece bize Biraz ıı, özetleyebilir. özetleyebilir belki evet, evet şimdi e, şeyi tekrar isterseniz oradan başlayalım daha doğrusu e, aynı 190 kitap incelenmedi muhtemelen çünkü zaten müfredat değişmişti ve yeni kitaplar ortaya çıktı yeniden kit aynı kitapları daha doğrusu da aynı derslerde verilen kitapları inceleme sürecine tabi tuttunuz herhalde öyle mi Sevim Hanım? Ee, tabii Gamze'nin de belirttiği gibi bu 190 ders kitabı işte eğitim reformu doğrultusunda müfredata paralel olarak o ders kitaplarında değişmesi gerekiyordu. Hı hı. Ee, yenilenen ders kitaplarıydı aslında. Bu ikinci proje döneminde 139 ilk öğretim ve orta öğretim toplam 139 ders kitabı tarandı hı hı. fakat. Bu yeni dönemde bir farklılık vardı ilk öğretimde özellikle. Her bir derste e, üç kitap var aslında. Hı hı. Bunlardan bir tanesi ders kitabı, bir tanesi öğrenci çalışma kitabı, bir tanesi de öğretmene kılavuzluk eden bir kitap. Biz e, mümkün olduğunca her dersten bu üçlü seti, üç kitabı e, inceledik. E, yani birinci... Proje dönemindeki kitaplarla ikinci proje dönemindeki kitaplar arasındaki en temel farklılıklardan bir tanesi bu. İlk aslında öğretimde bu kitapların üçlü sete dönüştürmüş dönüşmesi. tabii Bu Mufreda da temel bir değişikliğini göstergesi aslında bir yandan değil mi? Öğretmene de öğrenciye de başka türlü destekler de bir çeşit sunmaya çalışıyor e, tabii ders Tabii bu önemli dışında. bir şey yani bunu küçümsememek gerekiyor. Hı hı. Ee, i̇şte... Yani ülke genelini düşündüğünüzde öğretmenin sahip olduğu olanakları düşündüğünüzde eğitim materyali hı hı. açısından sahip olduğu olanakları düşündüğünüzde yani materyali birazcık zenginleştirmiş oluyor aslında bu yaklaşım. Ama Bu açıdan olumlu bu tabii zaman... biz hani materyal zenginliğinden ziyade biz projemizin amacı içerikteki insan hakları ihlallerinin ya da insan haklarının durumunu saptamaktı. Peki şimdi taramalara geçelim nasıl yaptığınızda sanıyorum sadece içerik derken neden bahsediyoruz isterseniz birazcık onu söyleyeyim ilk önce. Taramayı ne üzerinden yaptınız? Ders kitaplarında yer alan metinler mi sadece mesela? Yoksa Yok. başka şeyler de var mıydı? Aslında bütüncül yaklaşmak lazım. Yani ders kitabına sadece metinler üzerinden bakmamak lazım. Yani tasarım da aslında insan haklarıyla ilişkilendirilebilir. Ee, kullanılan görsel malzeme, e, ne bileyim işte e, alıntılanan başka eserlerden, başka kaynaklardan alıntılanan bilgiler için kaynakça verilmiş mi, referans verilmiş mi? E, bütün bunlara varana kadar, e, baskı kalitesine kadar e, incelendi aslında. O anlamda da gözden geçildi. Çünkü e, orada da yani mantık şu, e, çünkü kaliteli bir materyal öğrencinin bence daha... E, sağlıklı bir eğitim görme hakkı üzerinde doğrudan e, alakalıdır. Kafa karıştıran görseller, alakasız görsel malzeme mesela öğrenciyi yoran bir şeydir. Evet, haksızlıktır. Evet. Zaten ölçütlerimiz evet. içerisinde de buna ilişkin ayrı bir maddemiz de mevcuttu hı hı. ve kitapları inceleyen gönüllüler bu şey bu maddeyle ilişkili bayağı bir ihlal raporladılar. Evet. Çünkü zaten en az fark edilen şeylerden bir tanesi görseller ya da biçim özellikleri belki de değil mi? Yani hani içerikte daha ...göze batıcı olabiliyor bazı şeyler de... ...hani görsel malzemelerle daha... ...gözden kaçabiliyor gibi... ...düşünüyorum ama çok emin değilim tabii... ...isterseniz ölçütlere geçelim bu tarama konusunda... ...ölçütlere geçmeden önce ben bu... ...görsellere hı hı. bir örnek vermek Lütfen. istiyorum... ...yanılmıyorsam... ...hafızam beni yanıltmıyorsa... ...İlk öğretim, Sosyal Bilgiler 6. Sınıf... ...ders kitabında... ...İpek Yolunda Türkler diye bir ünite var... ...o ünitede mesela... ...hani İpek Yolunu... ...gösterecek ama... Ee, bir dağ, dağda e, komandolar var. Ee, bir Çok komando enteresan. görseli. Hı hı. Yani şimdi e, öğrenci o res, fotoğrafa baktığı zaman yani konuyla ilişkisini ya. kurabilmek için bayağı bir zaman harcamak zorunda. Bayağı bir kafa <gülüyor> yormak hı hı. zorunda. Yani bu tür bu, bu, bunları ben bir öğretmen olarak aynı hı hı. zamanda öğretmenim e, ciddi kayıplar gibi görüyorum. Çok doğru. Ee, öğrencinin eğitimi sevmesini, okula aidiyet geliştirmesini de zorlaştıran şeyler bunlar muhtemelen e bir yani. yandan. Tabii yani e, kıymet verilmeme, evet. bir, bir bakıma da. Önemsenmemedir. Evet. evet. Ölçütler dediniz. Evet yani taramaları gönüllülerle yaptığınızı anlıyorum çünkü söylediklerinizden. Dolayısıyla Gamze zaten söyledi önceden bir eğitim geçirdi bütün gönüllüler diye o nasıl bir süreçti yani e, çünkü bir yandan enteresan bir şey genelde böyle çalışmalar bir araştırmacı grubuyla yapılır bu işin daha tabii ki e, sizin de öğretmenlerle ve işin e, bir çeşit içinde olanlarla çalıştığınızı tahmin ediyorum ama yine de e, yeni bir yöntem belki de aslında ee, bu ikinci projenin çok araya girmiş gibi olurum ama hani bize fark ettirdiği diğer bir husus aslında sürecin kendisinin de çok öğretici oluydu. Yani hı hı. biz şunu fark ettik. Tamam hani ders kitaplarını inceliyoruz. Belli konularda başlangıçta hem fikir olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında o zaman içerisinde kitapları incelediğimiz o 5 aylık süreç içerisinde sürekli bir araya gelmeler, bulduğumuz bulguları tartışmalar, bunların hepsi aslında o sürecin kendisinin de e, projenin sonucu kadar çıktıları kadar e, aslında öğretici Eminim. olduğunu e, gösterdi bize ve aslında bir sonraki adımı eğer olursa bu projenin belki bu tarz e, eğitimleri daha yaygın olarak yapmak ya da ders kitabı incelemesi üzerinden e, insan haklarını tartışmak da e, bir e, farklı bir e, çalışma olabilir. Evet. Evet. evet. evet ben de şunları ekleyebilirim bu konuda. Ben e, projede aynı zamanda bir tarayıcıydım. Hı hı. E, eğitim atölyeleri e, esnasında e, ölçütler tek tek e, ele alınıp incelenirken ve onlara uygun hani, örnek materyaller... E, ...atölyede kullandığımız ders kitaplarından örnek materyaller üzerinde çalıştığımızda... E, ...yıllarca işte 18 yıl, 19 yıla yakın öğretmenlik yaptım ben... O öğretmenlik süreci içerisinde beni rahatsız eden ama isimlendiremediğim bir şeyler vardı, adını koyamadığım bir şeyler vardı. Fakat ölçütleri tanıdıktan sonra işte bu buydu beni rahatsız eden dediğim çok şey oldu. Bir o isimlendirme konusunda hani şey yaptı bana çok şey kattı bir tarayıcı olarak. Ee, i̇kincisi bir de fark etmediğiniz şeyleri e, O kadar normalleştirdiğimiz kanıksadığımız şeyler var ki Onun bir Hı. insan hakkı ihlali olduğunu bilmiyorsunuz Ve o ihlallerin uygulayıcısınız siz öğretmen olarak sınıfta Onun bir parçasısınız aslında e, Dolayısıyla bu sizin davranışlarınıza da Bu farkındalık sizin davranışlarınıza da yansıyor Yani gündelik hayattaki davranışlarınıza da yansıyor ister istemez yani ben şöyle düşünüyorum, yeniden öğretmenliğe başlasam e, herhalde sınıf içerisindeki duruşum öğrenciye yaklaşımım çok daha farklı olacak. Yani çok despot bir öğretmen falan olduğum sonucu çıkmasın buradan da. Böyle, böyle tahmin edemiyorum zaten <gülüyor> sizi görerek karşımda. Ama kesinlikle çok farklı olacağını düşünüyorum. Evet farkındalık çok önemli bir şey tabii. Bütün bu yapılan çalışmalar aslında temel olarak buna hizmet ediyorlar sanıyorum. Çünkü özellikle haklar söz konusu olduğu zaman aslında temel sorun böyle bir şey. Genelde farkında olmuyoruz. Bizimki ihlal edildiği da biz ihlal ettiğimiz zamanda aslında çoğu zaman yaptığımızın farkına varmıyoruz. Dolayısıyla aslında temel şey bu, başka türlü bir öğretmen olabilirdim demeniz de çok önemli bir şey aslında yani. Bu anlamda da tabii Gamze'nin demin söylediği aslında bütün bu belki şeylerin yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor. Evet tarayıcılık durumunun diyeyim evet. hani onun bir süreç olarak öğretmenler açısından da belki yaygınlaştırılması bu gözle bakmaya başlamaları müfredatı çok önemli bir etki bir oldu de, Biz bu projede e, dahil olan gönüllülerimizle e, proje danışma kurulundan Eğitim Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde e, öğretim üyesi Melike Türken Bağlı'nın yapmış olduğu bir Onların gözünden bu süreç nasıldı de bir değerlendirme çalışması vardı ve Melike Hanım hem proje burada hem İstanbul'da hem Ankara'da yürüttük. Hmm. hem İstanbul'da hem Ankara'daki gönüllerimizle bir araya gelerek süreç içerisinde kendilerinde ne tür dönüşümler gördüklerini sordu. Onlarla bir genel değerlendirme yaptı. Mesela orada. Melike Hanım'ın makalesinde not ettiği bir şey çok çarpıcıydı. Mesela gönüllerimizden bir tanesi artık bir insan hakları çi ile dolaşmaya başladıklarını söylemiş yani gerçekten o farklı bir gözle bakmak o hassasiyetin artmış olması bu çok hani süreç sürecin kendisinin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor Çünkü tek başına bu ölçütleri okumak ya da işte projenin çıktısını okumak yetmiyor evet. yani gerçekten onların ne anlama geldiğini düşünmek biraz tartışmak Biz bir atol 7 ee, e bir görseldi. İlk başta hiçbir sorun bulamadığımızı hatırlıyorum çünkü çok <gülüyor> çok normal bir görseldi yani sonuçta günlük hayatta her gün karşılaştığımız işte okulda öğrenciler sabahleyin hazır oldu durmuşlar şey ya andımızı okuyorlar ya istiklal marşını hani bu bu görsel bize ihlal olarak dağıtıldı. Şimdi bakıyoruz hiçbir şey yok ama sonrasında aslında bu militarist yaklaşımın militarist anlayışın nasıl günlük hayatımıza çok derinden nüfus etmiş olduğunu fark ettik bu fark etmemenin. Hı hı. Yani fark etmek kadar aslında fark etmemek de biraz <gülüyor> korkutucu, korkutucu olabiliyor. Oluyor, evet. Fark ettiğiniz anda neleri fark etmemiş olduğumuzu ee, görmek aslında evet, çok korkutucu evet. oluyor. Hakikaten doğru. Ee, peki birazcık aslında bulgulardan bahsedelim mi? Yani ikinci projede ne tür bulgulara ulaştığınız birinci ile arasında ne tür farklar vardı? Çünkü demin aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum Gamze'nin söylediğini ek olarak. Farkındalık geliştirmekle ilgili bir şey bir yandan tabii ki. Hakları geliştirmek açısından aynı şey mesela yasalar söz konusu olduğunda da geçerli. Yasayı değiştirebiliyorsunuz ama onun uygulanmaktan. ...masını sağlamak için zaten hani bu farkındalığın ve içselleştirmenin gerçekleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla müfredatı değiştirmek çok önemli bir şey. Yenileştirmek, geliştirmek bu çok önemli bir adım. Ama e, olması gereken bakış açısına ve içselleştirmeye sahip olmadığınız noktada... ...ne müfredatı yapanlar Hı -hı. için ne de uygulayanlar için... E, İstenen noktaya ulaşmak mümkün olmuyor tabii ki. Yani insan haklarının gerçekleşmesi, Kesinlikle. demokrasi kültürünün yerleşmesi neyse bunlar. Ee, bu konuda bir gelişme sağlamak mümkün olmuyor. Ee, o açıdan da belki sizin bulgularınıza biraz bu gözle de bakmak önemli olabilir. Ee, <gülüyor> ve bir ile ikiyi karşılaştırmak belki bu açıdan da önemli olabilir. Yani müfredat yenilendi ama acaba bulgularınızda evet. yeni, iyileşme anlamında evet. bir farklılık var mı? onu dair bir şey söyleyebilir misiniz? Tabii. Ben başlayayım isterseniz. Biz... Ders kitaplarını incelediğimiz ölçütleri altı ana başlık altında gruplamıştık aslında. Bunlardan bir tanesi eğitim felsefesi, eleştirel bir bakışın geliştirilmesi. Diğer bir tanesi doğrudan insan haklarına aykırı öğeler, temel insan hakları kavramlarında yanlışlar, kasti saptırmalar, görmezden gelmeler. Diğer bir başlığımız evrensel, yerel, biz ötekiler, barışçıl değerler. Ee, bir sonraki demokrasi, bilinci leyiklik e, ve son olarak da cinsiyet ayrımcılığı kadına biçilen to toplumsal toplumsal rol hı hı. ve biz e, hem ilk proje döneminde hem ikinci proje döneminde e, kullandığımız ölçütleri bu ana başlıklar altında gruplayarak e, karşılaştırdık ve sonunda gördük ki e, yeni, yenilenen ders kitapları da e, bu e, başlıklar altında gruplandırdığımız ölçütler açısından hayli sorunlar içeriyor. Yani hemen hemen bütün ders kitaplarında eleştirel düşünmenin Yetersiz Yeter. olduğu diyebilir miyiz? Aykırı evet ifadeler ayrımcı ifadelerin çok fazla olduğu, milli değerlerin diğer değerlere göre çok daha fazla ön plana çıkartıldığı gibi birçok yaygın bir hak ihlalleri söz konusu. Ve bunları tek tek biz şey yaptığımızda ele aldığımızda yani eğitim felsefesi eleştirel bir bakış açısının geliştirilmesi açısından mesela baktığımızda yine ilk proje döneminde de en fazla ihlali bu alanda görmüştük. Ve ikinci proje döneminde de benzer şekilde yine en fazla bu alanda. Bu şu açıdan da biraz çarpıcı çünkü yenilenen müfredata baktığımızda burada en fazla vurgulanan hani artık biz işte didaktif bir eğitim anlayışından vazgeçtik. Öğrenciyi merkeze aldık. Ve evet. hani öğrencinin yapılandırmacı bir yaklaşımla hani kendi doğrusunu bilgisini üretici ortaya koyacağı bir yaklaşımı bilimsedik. Bilimsediğini belirten bir müfredat doğrultusunda yazılmış ders kitaplarını inceledik. Fakat burada gördüğümüz çok fazla... Ee, ders kitaplarında özcü önerme dediğimiz yani doğuştan var olduğu adledilen hmm. e, sorgulanmayan, sorgulanmayan e, öğelerin çok fazla yoğun ve yaygın biçimde ders kitaplarında yer almaya devam ettiği işte e, Doğru düşüncelerin belletilmesine dayanan didaktif söylemin, ifadelerin aynı şekilde yaygın olduğu ve normatif önermelerin gerçek önermelermiş gibi ders kitaplarında yer almaya devam ettiği. Bunlar ikinci projede de en sık rastladığımız ihlaller ve bunları en fazla gördüğümüz ders kitapları da din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitapları. Hı. Ee, onun dışında bu ders kitaplarında verilen referansların e, dar olması da aslında e, yani genelde çok sınırlı bir referans çerçevesi var. Hı hı. Ve genelde hani bilgiyi doğrulamak için verilen referanslar daha çok Atatürk'ün sözlerine ya da işte e, bazı tarihsel olaylara ya da... E, de, de, de, de, dini kitapları. Yine aslında sorgulanamayacak özcü bir biçimde evet, referanslar evet, konuluyor evet, belki de. Evet. Buyurun Sevim Hanım. Ee, yani şimdi hani bu referans verme durumu, o bilgiyi doğrulama e, durumunda da kullanılabilir aslında. O da yanlıştır. Yani evet. hani Einstein'ın da dediği gibi diye başlarsanız söze, o zaman o eleştirel düşünmeye ket vurmuş oluyorsunuz. Hı hı. Yani sorgulamayı engellemiş oluyorsunuz. Çünkü bir otoriteye gönderme yapıyorsunuz. Belki bunun farkında değiliz. Yani bir ikinci bir şey, hani ders kitaplarında sürekli bütün hemen hemen bütün ders kitaplarında fen bilgisi, mesela benim incelediğim, taradığım kitaplardan bir tanesi fen bilgisi yedinci sınıf kitabıydı. Yanılmıyorsam yedinci sınıf kitabıydı. Orada işte iç organlar arasındaki <gülüyor> hani iş bölümü ne iş bölümünü anlatıyor. Köpeğin iç organları çizilmiş ve şematik bir şey var orada anlatım var. İşte böbrekten bilmem nereye falan diğer organa böyle oklar çıkartılmış falan dairesel bir şey. Ardından da... Şey, işte Kurtuluş Savaşı'nı biz de böyle dayanışmacı bir ruhla e, hani kazandık e, bir gibi bir, e, bir paragraf geçiyor Ondan sonra organizasyonun e, öneminden bahsediyor liderliğin öneminden bahsediyor birdenbire Peki şimdi burada bir doğrudan bir ilişki yok. Neden kitapta böyle bir bölüm var? Hemen onun ardından böyle bir bölüm geliyor. Çünkü bu bir zorunluluk aynı zamanda. Nasıl bir zorunluluk? Şöyle bir zorunluluk. Çünkü Atatürkçülük hemen hemen bütün dersler yedirilmek zorunda. Böyle bir zorunluluk var. Ya ben yani pardon. bu tür bağlantıların Özür diliyorum lafınızı böyle zorunluluk derken müfredatın getirdiği tabii, bir tabii, zorunluluktan bahsediyorsunuz. Tabii tabii yani e, e, Kanunun. Kanunun. getirdiği şeylerden Hı -hı. bir tanesi bu. E, şimdi aslında bu, bu tür ilişkilendirme e, şeklinin ben yani konular arasında işte Atatürkçülükle e, ya da Kurtuluş Savaşı ile köpeğin iç organları ya da organlar arasındaki bu ilişkilendirmenin ben Atatürkçülüğün kendisine karşı yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Çünkü orada komik bir durum ortaya çıkıyor yani. Evet. yani. Zorlama bir şey var, ilişkilendirme var. Bu zorlama ilişkilendirme de aslında şeyin içeriği, temel verilmek istenen o şeyin içeriğini de e, Güneş duruma düşürüyor. Evet. Yani. yani amaçlanan şey ortadan kaldırıyor aslında bir yandan hani amac, yani amacınız atı... Atatürkçü çocuklar yetiştirmekse mesela hani böyle bir durumda tam da sizin dediğiniz gibi belki de bunu hiçbir şekilde anlamlandıramayan ve saygı duymayan belli noktalarda gençler yetiştiriyor da olabiliyoruz yani. E, tabi yani bir e, antipati de yaratabilir bu. Evet. Tam tersi bir şey de yaratabilir. yaratabilir. Ee, böyle bir ihtimal. Böyle bir var. şey var tabi. Peki bulgularla beraber e, belli bir takımda tavsiyeler geliştirmiş durumdasınız. E, tarih Vakfı olarak <gülüyor> projenin e, yürütücüleri olarak ve tabii ki danışman ekibinizle birlikte bildiğim kadarıyla. Evet. E, şimdi tavsiyelere baktığımız zaman gayet genel tavsiyeler bunlar. Çünkü takaten çok somut bir şey söyleyebilmek çok da mümkün değil muhtemelen. E, bu tavsiyelerin hayata geçirilmesi için ne gibi Planlar projenin içinde de bir şeyler vardı mutlaka ve vakıf olarak da sizin zaten önemsediğiniz bir şey bu. Ne tür bir çalışma yapmayı planlıyorsunuz bu tavsiyelerin gerçekleşmesi doğrultusunda? Yani aslında yapmaya başladık. Evet. Yani sonuçta bu tavsiyeler raporu nihayetinde e, tabii ki çok geniş bir e, konuyla ilgili kesime iletilmek üzere hazırlandı. Ama ilk, e, Etap, ilk mi? etapta e, Milli Eğitim Bakanlığı e, ve ilgili resmi kurumlara e, sunmak amacımız. E, ve e, bu doğrultuda zaten rapordan önce de zaten Milli Eğitim'de bir takım ilişkilerimiz vardı. Projeden kendilerini bilgilendirmek e, ve kitaplarda bulduğumuz daha rapor hazırlamadan önceki bulguları da onlarda zaten hani tavsiye raporundan önce de paylaşmaya başlamıştık. Nihayetinde bir e, tavsiye raporudur ve e, bir e, yaptırım gücü olmayan bir rapordur. E, bir yandan da şey yapıyoruz. E, ilgili tüm birimlere e, bu raporu ileterek e, proje kitabıyla beraber e, onların konuya ilgisini arttırmaya çalışıyoruz. E, önümüzdeki günlerde ayrıca e, birebir e, görüşmeleri de başlayacağız Ankara'ya giderek. Tabii herkese görüşmemiz çok mümkün değil. Hani bunu yalnızca belli başlı hani karar noktalarındaki kişiler, evet, kilit insanlar, kilit ulaşmak insanlara ulaşmak yeterli evet. olabiliyor belki. Ama onun dışında hani Milliyetimin içerisinde, talim terbiyenin içerisinde ilgili olabilecek herkese bir yandan da kitabı ve bulgular raporunu göndermeye çalışıyoruz ki hani herkes haberdar olsun, herkes görsün. Tabii ...minni eğitim ve e, talim terbiyenin dışında... Türkiye genelindeki okullara, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelerin kütüphanelerine, yani aslında ya. aklımıza gelebilecek <gülüyor> her yere uh, ulaştırmaya çalışıyoruz. Uh, önümüzdeki günlerde proje web sayfasına da uh, koyacağız. Uh, zaten bulgular raporunu koyduk. <gülüyor> Belki şey hatırlatmasını uh, yapmamız lazım. Hani Bu raporun haricinde bir de bu bulguları değerlendiren, uh, akademisyenlerce yazılmış olan uh, makaleler bir kitabımız var. var. Hı -hı. Sonrasında web'e de koyacağız kitabı. Ve böylece dinleyicilerimizden de ilgilenenler olursa web üzerinden edinebilirler, basılı olarak edinme şansları olabilir. Tabii mi? E, bizimle irtibata geçtikleri takdirde kendilerini ulaştırmaya çalışırız. İsterseniz bir de web sayfası adresinizi verelim. Vakfın tamam oradan ulaşabilirlerdi. E, www.tarihvakfu.org.tr slash d k i h DK İH çok teşekkür ediyorum her ikinize de Gamze ve Sevim Hanım e, yeniden görüşmek üzere diliyorum çünkü siz bu çalışmaları devam edeceksiniz biz de e, sizi konuk etmeye sürdüreceğiz umuyorum ki çok teşekkürler biz de çok teşekkür ederiz biz de teşekkür ediyoruz ama umarım yani benzer çalışmalar yapmak zorunda kalmayız evet umuyorum ben de öyle iyileşmeler olsun olur proje olarak inşallah evet. peki teşekkürler yine